Hoş geldiniz. Biliyorsunuz Cumhuriyet dönemiyle alakalı bir takım iddiaları ele almaya başladık. Mesela önceki videoda Atatürk'ü Samsun'a kim gönderdi konusunu işledik veya Atatürk'e 40 bin altın verildi mi? Buna baktık. İleride de şapka meselesi, Dersim isyanı vesaire birçok konuyla alakalı video gelecek. Ve bu videonun konusu CHP döneminde camiler ahır yapıldı iddiası. Çünkü bu gerçekten ciddi bir iddia. Hatta o kadar ciddi ki... Bazı ünlü politikacılarımız meydanlarda CHP camileri ahır yaptı, tuvalet yaptı vesaire gibi ithamlarda bulunuyor. Ve dolaylı olarak halkın kafasını karıştırıyor. E, muhtemelen onların da kafası karışmış olacak ki belge diye sundukları şeyin belge ile alakası yok. Ahmet dedikleri kişi Mehmet çıkıyor. Cami dedikleri yer vakıf binası çıkıyor veya CHP şu camiyi yıktı dedikleri cami zaten Osmanlı döneminde çoktan harabeye çevrilmiş. Yani bazı problemler var bugün bu camiler ahır yapıldığı iddiasının belli başlı kaynakları var mesela 20 Nisan 1936'da Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle bir haber çıkmıştı bu ne insafsızlık Seferisar'da tarihi cami ahır yapılmış İşte bu haberi okuyan art niyetli insanlar sanki Cumhuriyet camiyi ahıra çevirmiş gibi düşündüler ve böyle iddialarla ortaya çıktılar. Cumhuriyet döneminde camiler ahır yapılmıştır. Bakın bu haberde bunun kanıtıdır. Vesaire vesaire. Yerseniz yani. Yerseniz diyorum çünkü bu Seferhisar'daki tarihi cami denilen cami Düzce Köyü'ndeki Kasım Çelebi camidir ve bu cami zaten Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı zamanında harabeye çevrilmişti. Ne zaman çevrildi İzmir işgali sırasında. Yunan İzmir'den bizim kıyı şeritlerimizi ele geçirmeye başladığı zaman tabi ki Türk halkı köylere kaçmak zorunda kaldı. Anadolu'nun içlerine doğru göç etmek zorunda kaldılar çünkü Yunan her tarafta bizim köylümüzü, halkımızı kovuyordu, işkenceler yapıyordu. Hatta bizim eski şehir Kütahya muharebelerinden sonra Sakarya'ya çekildiğimiz sırada bayağı bir köy talan edilmiştir ve birçok cami de tuvalet gibi kullanılmıştır. Ama bunu yapanlar Yunanlılardır yani düşman askerleridir ki bunu bütün ülkeler yaparlar. Bir yeri işgal ettiğinizde oradaki halka tecavüz ediyorsunuz, oradaki kutsal binaları yıkıyorsunuz, neler neler yapıyorsunuz burada anlatsam mideniz bulanmaya başlar. Yunan ordusu karargahlarını kurarken nüfusu Rumlardan oluşan köyleri tercih ediyordu genelde çünkü %60'ı %70'i Hristiyan veya Rum olan bir köy çok fazla zorluk çıkartmıyordu. Türk nüfusu daha az olduğu için böyle köyleri ele geçirmeleri daha kolaydı. İşte o dönemlerde memleketinden kaçmak zorunda kalan Müslüman halk ancak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yani 1922-23 yıllarında köylerine geri dönebildi. Karşılaştıkları ise her tarafı yakılmış parçalanmış binalardan ve camilerden ibaretti. O günden bugüne kaç cami ahır yapıldı? Kaç tane cami satıldı veya yıkıldı? Bunları ayrıntılı bir şekilde okumak isterseniz Sinan Meydan'ın El Cevap kitabına bakabilirsiniz. Adam hakikaten mükemmel bir iş ortaya koymuş. Bir ayda araştıracağınız şeyleri bu kitaptan yola çıkarak ve kaynakça kısmında belirttiği diğer kaynakları da okuyarak 10 günde araştırabiliyorsunuz. Bu vesileyle arada kitap önermiş olduk ki merak etmeyin video bitene kadar birkaç tane daha kitap önereceğim. Efe'nin deyimiyle Uzun abinin Meydanlarda sallaya sallaya bakın bu gazetede yazıyor CHP camileri ahır yapmış dediği camiler ve bu bilgiler tamamen saptırma görüldüğü üzere zaten az önce ekran'a vermiştim gazetede bu haberde CHP'nin camilere bir zarar verdiği ile alakalı hiçbir bilgi yok hatta bu cami hala restore edilebilir durumda yardımcı olmak lazım şeklinde bilgiler geçiyor ve camiye yıldırım çarpıp minareyi parçaladığı söyleniyor ama biz işimize gelen yerleri alıyoruz ve Burada bazı yerleri kırparak işimize geldiği gibi anlatıyoruz. Zaten bu yüzden az önce işte bazı art niyetli insanlar diye belirtmiştim. Çünkü bu habere bakıp da böyle bir çıkarım yapmak için art niyetli olmak lazım. Dikkatli baktığınız zaman bu haberi, bu cami ile alakalı bilgileri zaten gazeteye veren kişinin CHP'nin İzmir Müze Müdürü olduğunu görüyorsunuz. Bu son derece doğaldı. Çünkü savaştan kalan paramparça olmuş birçok bina vardı, birçok cami vardı. CHP o dönemde böyle camileri tespit ediyordu ve hangileri kurtarılabilir, hangilerini tekrardan düzeltip ibadete açabiliriz bunlar tartışılıyordu. Her gün haberlerde zaten bunları okuyorduk, mecliste bunları tartışıyorduk hani bilinmeyen şeyler değildi. Ama yıllar geçince biz tabii ki keyfimize göre bunları değiştiriyoruz ve bir algı yaratıyoruz. Haberleri, bilgileri kırpmak ve işimize geldiği gibi kullanmak çok tehlikeli bir şey arkadaşlar çünkü eğer tarihi böyle öğrenirsek Tarih düşmanı bile olabiliriz hatta belki de sevip saygı duyacağımız insanlara karşı düşmanlık beslemeye başlarız ve bu bir takım kişilerin işine gelir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak lazım hatta niçin bu kadar dikkatli olmak lazım bununla alakalı da bir örnek vereceğim. Kur'an'daki Maun suresinin 4. ayetinden 7. ayete kadar olan kısmı şöyle. Vay haline o namaz kılanların. Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar. Bakın burada namaz kılan ama dinle imanla alakası olmayan sahtekarlara yönelik bir uyarı var değil mi? İbadet ettiği halde her türlü kötülüğü işleyenlerin vay haline deniliyor. Şimdi ben dördüncü ayetten sonrasını almasam. Sadece vay haline o namaz kılanların yazan kısmı alsam. Ve bakın Kur'an'da vay haline o namaz kılanların yazıyor. Demek ki Kur'an namaz kılmayı yasaklıyor desem. Bu dürüst bir tavır olur muydu? Hatta buna kanıt olarak birkaç tane örnek versem. Mesela desem ki Muhammed peygamber gelmeden önce de Mekkeli müşrikler namaz kılıyordu. Arapların kendi inançlarında zaten namaz kılmak, hac yapmak, oruç tutmak vardı. Dolayısıyla Allah Hak din olan İslam'ı gönderdiği zaman bu müşriklerin yaptığı gibi namaz kılmayın onların adetlerini almayın demek istiyor. Bu yüzden bu surede bu ayette namaz kılmayın vay haline o namaz kılanların demeye çalışıyor desem. Bunu da illaki yiyenler çıkacaktır. Hatta 10 tane 20 tane ilahiyatçı toplarım. Onlar da beni destekler bakın şurada şunu demek istiyor falan derler. Ve insanlar namaz kılmayı bırakırlar. Çok absürt geliyor değil mi? Ama emin olun bunu yiyen milyonlarca insan çıkar. Çünkü zaten millet namaz kılmamaya bahane arıyor. Bugün televizyonlarda mucize uyduranlar, Kuran'ı bilimi birleştirmeye çalışanlar kendileri zaten namaz kılmıyor. Dolayısıyla bunun ne kadar tehlikeli olduğunu sanırım daha fazla anlatmama gerek yok. Sadece dini değil tarihi de işte bu şekilde çarpıtılmış bir şekilde öğrenmek son derece tehlikeli arkadaşlar. Bilgi edineceğimiz zaman bunu kırpılmış bir şekilde değil tam haliyle edinmeliyiz ve bir konuyu merak ediyorsak her yönüyle araştırmalıyız. Çünkü 36 yılında CHP şu camiyi ahır yaptı diyenler bakmıyorlar ki tam da CHP o yıl. Yüzlerce camiyi restore ettirdi. Yüzlerce harabe camiyi tekrardan yenilittirdi ve tekrardan ibadete açtı. İşte bunları görmek için de biraz okumak gerekiyor. Merak etmeyin bu videoda böyle CHP propagandası yapmayı falan planlamıyor. Sonuçta bugünün CHP'si ile o günkü CHP arasında fark var biliyorsunuz. Bugün biz CHP deyince bir partiyi konuşuyoruz. Ama 30'lu yıllardaki CHP'ye baktığımız zaman buradaki muhatabımız aslında Mustafa Kemal ve İsmet İnönü oluyor. Yani birileri 30'lu yıllardaki CHP'ye laf etmek istediği zaman aslında Atatürk'e laf etmek istiyor ama direkt olarak isim veremediği için böyle laf oyunları yapıyor. Ha CHP döneminde camiler kapatılmadı mı? Kapatıldı tabii ki ama bunun sebebi din düşmanlığı değildi. Uzun abi keşke etrafta böyle belgelerle şu yapıldı bu yapıldı diyerek İslam ansiklopedisini gösterip kaynak diye belirteceğine eline tutuşturulan o ansiklopediyi bir okusaydı da doğrusunu görseydi sürekli ona ne ezberletiliyorsa danışmanları ona ne söylüyorsa onu okuyor ve prompter'da yazanları tekrarlıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu yüzden de sürekli hataya düşüyor. Bu yüzden de sürekli düzeltmek zorunda kalıyoruz. İslam ansiklopedisinde camilerin kapatıldığıyla alakalı bir bilgi geçer. Bu doğrudur. Fakat bu ansiklopedide CHP bunları kapatmıştır yazmaz. Yazanlar aynen şudur. 1914 ila 18, 1920 ila 23 ve 1940 ila 45 savaş yılları arasında bazı camiler askeri işlere tahsis edilmek için kapatılmıştır. Bakın savaş yıllarında askeri işlere tahsis edilmek için kapatılmıştır. Yani ahır yapılmıştır, gece kulübü yapılmıştır, tuvalet yapılmıştır demiyor. Ve 1914 ila 18 de var. Yani Osmanlı dönemini de içeriyor bu. Hatta orada yazmayan bir şey daha söyleyeyim. 93 Harbi'nde yine bazı camiler... Depo amaçlı kullanılmıştır. 93 Harbi'nde başta Atatürk mü vardı? 1877 78 yıllarında CHP mi yönetiyordu? Yani Osmanlı da aynı şeyleri yapmıştı. Osmanlı da savaş durumunda mecburi ve haklı olarak bir takım camileri depo olarak kullanmıştı. Yeri geldiğinde askerlere kovuş olması amacıyla ayırmıştı. Çünkü bu son derece normaldi ve gerekliydi. Ama bu gibi bilgilere bakanlar Osmanlı yaptığı zaman olur normaldir derler. CHP yaptığı zaman o Türk kaka bunlar din düşmanı derler. Arkadaşlar cami insanlar için vardır gösteriş olsun diye değil savaş yıllarında gerektiği yerde camileri depo olarak da kullanırsınız yatakhane olarak da kullanırsınız okul olarak da hastane olarak da kullanırsınız çünkü o binalar önemli binalardır. Savaş durumunda bunu herkes yapar şunu bir anlayın artık. Hristiyanlar da kiliselerini depo gibi kullanıyorlar, kilise mahzenlerinde askerleri saklıyorlar, silah depoluyorlar vesaire. O binaları sadece namaz için kullanırsanız düşmanın size bir daha ömür billah namaz kıldırmama ihtimali var. Hangisi daha önemli? Ayrıca bu camiler Allah'a sığınmak için yapılmıyor mu? E savaş durumunda da askerlerimiz Allah'a sığınmış öyle düşünmek lazım. Bir düşünün arkadaşlar. Yani 60 bin kişilik camiler yaptırıyoruz. Kocaman, gösterişli, baya büyük camilerimiz var değil mi? Her yerde var. E yarın bir savaş çıksa, olduğumuz yerden sürülsek, evimiz barkımız bombalansa, sığınacak bir yere ihtiyacımız olsa sokakta mı yatacağız? Etrafta hayvan gibi koşturacak mıyız? Devlet tabii ki bizi camilere yerleştirecek. Kaldı ki eğer birlik olmak istiyorsak bunun en iyi yeri zaten ibadethanelerdir. Ve biz bu ibadethaneleri, bu camileri ahır gibi değil. Hastane gibi, yatakhane gibi kullanıyoruz. Milleti yatırıyoruz. Millet, halkımız, askerimiz hayvan mı? Büyükbaş hayvan mı ki biz bu camilere ahır yapıldı diyoruz. Eğer birileri çıkıp camiler ahır yapıldı, tuvalet yapıldı diyorlarsa demek ki bunlar bizim halkımızı, askerimizi hayvan gibi görüyorlar. Kusura bakmayın ama bu zaten başlı başına bir terbiyesizlik ve başlı başına bir çarpıtma. Yeni Cuma Camii gibi birçok cami ile alakalı ahır yapıldığı ifadeleri de aynen böyle uydurmadır. Etnografya müzesi kurdurmak isteyen, sanata meraklı olan, tarihi eserlere son derece kıymet veren ve tarihimizle ilgili çalışmalar için yıllarını harcayan Atatürk'ün özellikle camilere düşman olması ve 500 yıllık tarihi camileri de yıktırması olacak iş değildir zaten. Buna inanacak kadar safsanız bu tarihinizi gerçekten bilmediğiniz ve Atatürk'ü de bir gram tanımadığınız anlamına geliyor. Ya da her duyduğunuza direkt olarak inandığınız anlamına geliyor ki bunun ne kadar tehlikeli olduğunu zaten az önce göstermiştim. Ek bir iddia olarak şunu da belirteyim. Camiler ahır yapıldı diyenlerin kanıt olarak sundukları şeylerden biri de 1935'te çıkarılan bir kanundur ama bu kanunu da cımbızlayarak veriyorlar. Linkini açıklamaya koyarım şimdilik özet geçeceğim. Basitçe bu kanuna göre restore edilebilecek bütün camilerin restore edilmesi... Artık iş göremeyecek olan camilerin ise yıkılmasına karar veriliyor. Ek olarak eğer bir köyde kasabada gereğinden fazla cami varsa bu camilerin okul, hastane gibi kullanılması veya yerlerine ihtiyaç duyulan bir bina yapılması düşünülüyor. Yani anlayacağınız camiler kapatılmıştır bu doğrudur. Fakat kapatılan camiler zaten artık iş göremeyen camilerdir. Savaş döneminde harabeye çevrilmiş camilerdir. Veya aynı mahalleye üçer-beşer tane yapılmış olan fazlalık camilerdir. Zaten bu başlarda konuştuğumuz Seferhisar'daki caminin de hala kurtarılabilir olmasının vurgulanmasının sebebi buydu. Hala kurtarılabiliyorsa kurtarırsın, kurtarılamıyorsa enkaza dönmüşse yıkarsın. Enkazı öyle bırakmanın bir mantığı yok sonuçta. Ama maalesef bunları bilerek çarpıtan bir gazeteci güruhu var ve kendilerince medyada algı yaratıyorlar. Bu tip iddiaları ilk ortaya atanlar Şevket Eygi gibi şeriatçı yazarlardı. Hatta 2003 yılında yakın tarihimizde cami kıyımı diye bir kitap yazıldı. Kitabın kapağında da içki evi gibi kullanılan binlerce caminin hikayesi falan yazıyor. Peki Şevket Eygi kimdir diye sorarsanız size kanlı pazarı araştırmanızı öneriyorum. Zira kendisi 69'da İstanbul'a gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunu karaya çıkarmayan Türk gençliğine karşı Milleti cihada çağırmış, sahibi olduğu sabah gazetesindeki yazılarla sağ ve solu iyice ayrıştırarak yüzlerce kişinin yaralanmasına ve iki gencimizin de ölmesine sebep olmuş biridir. Burada sağ sol muhabbeti yapmayacağım ama işte bu gibi insanların da hangi kafada yazdığını belirtmem gerekiyor. Çünkü cihada hazır olun gibi şeyler söyleyen ve milleti birbirine kırdıran birinin söylediği şeylere de pek fazla güvenemiyoruz. Tek sebep bu değil, yazdığı kitaba baktığımızda da pek bir kaynak göremiyoruz. Sadece kendi fikirleri ve uydurmaları var. Bu yüzden ona verilen cevaplar da son derece isabetli. Yani bu gibi kaynaklar zaten çoktan çürütüldü. Ama millet farkında değil, hala aynı iddialarla ortaya çıkıyor ve biz de hala çürütüyoruz. Sonra da niye bu haldeyiz? Niye hala gelişemiyoruz? E çünkü hala aynı şeylerle ilerlemeye çalışıyoruz. Hala hiçbir değeri olmayan tarih tezleriyle tarihimize düşmanlık yapmaya çalışıyoruz. E ne demişler? Kılavuzu karga olanın burnu Şahap'tan 1970 yılında bugünün dervişi Mehmet Şevket Eygi kimdir diye bir kitap yazdı ve o kitapta Eygi'nin kanlı pazar olayları için Arabistan'dan 350 bin dolarlık bir ödeme aldığını söyledi. Daha birçok belge ve iddia ile birlikte milleti düşünmeye davet etti. Çünkü Şevket Eygi, Şule yükselşenlerle birlikte o kanlı pazar yıllarında Anadolu'yu il il dolaşarak türbanı yaygınlaştırmaya çalışmıştı. Türban takmayanlar cehenneme gidecek dediler, yine Hidayet diye bir kitap yazdılar ve kadınların sadece gözleri açık olacak şekilde örtünmeleri gerektiğini yani çarşafa girmeleri gerektiğini söylediler. Bakın türbandan bahsediyorum. Başörtüsünden bahsetmiyorum çünkü başörtüsü zaten birçok ülkede kullanılan bir şey. Bizim babaannelerimiz, anneannelerimiz başörtüsü takıyorlardı. Ama 60'lı yıllardan sonra türban diye bir şey ortaya çıktı. Farklı bir örtünme biçimi. Bunlar ne söylediler? Şefkate ilgi gibi insanlar. Müslüman dediğin kendini örter, çarşafa girer. Eğer çarşaf giymeyeceksen en iyi ihtimalle türban takman lazım. Çünkü türban takmıyorsan Müslüman olamıyorsun. Hatta Müslümansan türban takmakla kalmayıp başkalarına da taktırman gerekiyor. Siz bu türban muhabbetini ve Şevket Eygi gibi, Şule yükselşenler gibi insanların yaptıklarını daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız Cengiz Özakıncı'nın İblisin Kıblesi kitabına ve diğer yazdığı kitaplara da bakabilirsiniz. Bu vesileyle bir kitap daha önermiş olduk. Umarım işinize yarar. Ha bu arada zaten kanalda başörtüsüyle alakalı bir video paylaşmıştım. Onun da linkini açıklamaya koyuyorum. Dileyenler onu da izleyebilirler. Bugün İslam inancına göre Allah her yerde değil mi? Allah var olan her şeyi biliyor. Hatta bizim aklımızdan geçen şeyleri bile biliyor. Çünkü bilemeseydi onda bir eksiklik olacaktı. Ama Allah'ta hiçbir eksiklik olmadığı için o şah damarımızdan bile daha yakın. Olan her şeyden haberi var. Dolayısıyla eğer Allah'a yalvaracaksak, dua edeceksek, namaz kılacaksak illa da camiye gitmek zorunda değiliz. Bunu evimizde de yapabiliriz. Ha bu camiler gereksizdir demek değil ama savaş durumunda eğer milletin kalacak yeri yoksa evinden barkından olduysa bu insanların tabi ki de camide yatması gerekir. İlle de ben camiye gideceğim muhabbeti yapmak saçmalıktır. Eğer cami fetişisti değilseniz ve hayatınızda en az bir kere bile Kur'an'ı okuduysanız bu konuda benimle aynı fikirdesinizdir muhtemelen. Çünkü bir Müslümanın böyle düşünmesi gerekir. İslam tarihinde de bir tek bizler değil, bir tek Osmanlı değil, bir tek Türkiye değil. Bütün Müslüman ülkeler savaş döneminde camileri gerekirse depo gibi, gerekirse askeriye gibi kullandılar. Çünkü camiler az önce söylediğim üzere Allah'a sığınmak için yapılan binalardır. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an penceresinden kurtuluş savaşına bir bakış adlı kitabını bu konuda mutlaka okumanızı öneriyorum. Sadece bu değil Osmanlı tarihini de biraz okursanız göreceksiniz ki bu son derece normal bir şey. Şimdi söyleyeceklerim bazılarına batabilir ama gerçekler budur. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte bir cami sempatizanlığı başladı. Padişahlar, şehzadeler halkın desteğini toplayabilmek adına, halka kendini sevdirebilmek ve otoriteyi koruyabilmek adına her yere cami yaptırmaya başladılar. Yaptırsınlar problem değil ama camileri gösteriş amaçlı yaptırmaya başladılar. Hiç ihtiyaç olmayan yerde bile cami yaptırmaya başladılar. Yani okulu yok, hastanesi yok ama 5 tane camisi var. Camii gösterişi o kadar uzun bir süre devam etti ki 1927 yılında camilerin sayısı okulların tam olarak iki katıydı. 14.000 civarında okul vardı, 28.000 civarında da cami vardı ama camiye gidecek insan yoktu çünkü son 20 yıldır sürekli savaşa giriyoruz ve sürekli şehit veriyoruz. Zamanında 10.000 nüfusu olan bir kasaba artık 3.000 kişiye düştüyse bu 3.000 kişi için 100 tane cami olması mantıklı mıdır? 20-30 kişiye cami mi ayıracağız kaldı ki hepsi de gitmeyecek. Tabii ki de bunları başka amaçlarla kullanacağız ki Osmanlı zamanında da bunu yaptık dediğim üzere. Hatta ulemanın bunda izni vardı. Yani din adamları da aynı fikirdeydi. Şimdi cumhuriyeti bir düşünelim. Osmanlı'nın kaybettiği toprağın haddi hesabı yok. Çanakkale, Doğu cephesi, kurtuluş mücadelesi derken nüfusun baya büyük bir bölümünü kaybetmiştik. Özellikle genç nüfus baya bir azalmıştı. Nüfusun çoğunluğu yaşlılardan ve çocuklardan oluşuyordu. Okur yazar oranımız da bayağı bir düşmüştü çünkü savaşta birçok subayı, birçok sanat erbabını kaybetmiştik. 20'li yıllarda savaş sonrası kalan nüfusumuzun toplamı 14 milyon civarındaydı ve 14 milyon insan için 28 bin cami vardı. Bütün insanlar camiye gitse eyvallah diyeceğim ama hepsi gidiyor mu? 14 milyonun 14'ü de camiye koşuyor mu? Yeni doğmuş bebek de camiye gidecek mi? İki aylık bebek de namaz kılacak mı? Ya da gazilerimiz, 80 yaşında amcalarımız yıkık dökük harabe camilerde namaz kılacaklar mı? Milletin tek derdi o esnada camiye gitmek mi? Yoksa savaş sonrası yiyecek yemek bulmak mı? Bunları bir düşünmek gerekiyor. Biraz o günün şartlarını da göz önüne almak lazım. O dönemde Osmanlı'dan kalan borçlar, savaşın getirdiği zorluklar vesaire. 3 kuruşun hesabı yapılırken bu kadar boş caminin boş binanın olması mantıklı mıdır elbette ki bunların kullanılması gerekiyordu ama hiçbir zaman bazı tiplerin söylediği gibi camiler gece kulübü tuvalet veya ahır yapılmadı CHP döneminde toplamda 500 kadar cami hem kimse gitmediği için hem de yanında başka bir cami daha olduğu için ve de o cami artık işe yaramayacağı parçalandığı için yıkıldı ya da kullanılabilenleri başka amaçlarla tasnif edildi. Tıpkı kanunun izin verdiği gibi. Ama hiçbir şekilde camileri meyhane falan yapmadık tekrardan söyleyeyim. Zaten Nazif Öztürk'ün bununla alakalı çalışmaları vardı. O kaç tane cami yapıldı, ne amaçla yapıldı, kaç para harcandı hepsiyle ilgilenmişti. Dileyenler onlara bakabilir. Ben burada tek tek saymayayım. Belki ekrana birkaç tane istatistik verebilirim. Ama bilmeniz gereken bunlar halktan saklanan şeyler değildi. Tıpkı 36 yılındaki o gazete yazısı gibi bunlar sürekli halka söylendi. Her şey paylaşıldı çünkü olması gerekeni yapıyorduk. Tabii ki millet yine karşı çıkıyordu. Olur mu camiler niye yıkılıyor falan diye kendince cevap verenler vardı. Ama olması gereken buydu. Şunu bir kabul edin. Bugün camiler sadece hoşumuza gidiyor. Geçerken bakıyoruz ne kadar gösterişli, ne kadar güzel. Ama içine girmiyoruz. İllaki aranızda namaz kılanları vardır ama... Binde birin bunu yapmasının hiçbir kıymeti yoktur. Savaş döneminde, zorlu kriz dönemlerinde hoşumuza gideni değil işimize geleni yapmamız gerekiyor. Öbür türlü ayakta kalamayız. Emil Ludwig Atatürk'e camilerin kapatılmasıyla alakalı bir soru sormuştu. Atatürk'ün verdiği cevapsa her şeyi özetliyordu. Camilerin kapatılmasına kimse taraftar değil. Ama aynı zamanda camilerin hepsi boş. Bu sizi de şaşırtmıyor mu? Herkes cami cami diyor ama kimse camiye gitmiyor. Yani anlayacağınız o dönemde de bugünkünden pek bir farkımız yokmuş. Sadece duyar kasmışız, sadece öyle eleştiri getirmişiz ve bir şeyler başarmaya çalışanlara da sürekli çemkirmişiz, sürekli burun kıvırmışız. Hani bugün bazıları geçmişe özlem duyuyor ya, ah Osmanlı şöyleydi böyleydi. Geçmişe özlem duymayın çünkü belli ki hala geleceğe ulaşamamışız. Hala olduğumuz yerde sayıyoruz. CHP döneminde depo yapılan camilere bir dönersek bir ayrıntı daha vereceğim. İsmet Paşa 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı tehdidi yüzünden Ayasofya gibi önemli camilerdeki bizim kutsal emanetlerimize, tarihi eserlerimize dair bir koruma projesi başlattı ve savaş durumunda bu camilerdeki önemli eşyaların Anadolu'daki bir takım camilere gönderilmesini emretti. Yani bazı camiler depo olarak kullanılacaktı. Bunun da sebebi açık çünkü düşman ilk olarak camiye saldıracaktı. Tıpkı Yunanların yaptığı gibi. E böyle önemli emanetlerinde korunması gerekiyor. Bu son derece normal. Bakın açık açık söylüyorum evet bazı camiler depo yapıldı. Ama bunun niye yapıldığını da söylüyorum. Niye haklı olduğunu da söylüyorum. Osmanlıların ve diğer İslam devletlerinin niye böyle yaptığını da söylüyorum. Bunda utanacak bir şey yok. Hatırlarsanız 93 Harbi'nde yine bazı camilerin depo olarak kullanıldığını söylemiştim. Çünkü Rus savaşı sebebiyle Balkan'dan gelen muhacirleri yerleştirecek bir yerimiz yoktu. Dolayısıyla bazı camileri ibadete kapattık ve halka tahsis ettik. Örneğin Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet, Beyazıt Camii vesaire birçok cami halkın barınması için kullanılmıştı ve bu son derece normaldi. Önemli olan bu zor şartlardan kurtulduktan sonra o camilere ne yaptığımız... Ki bu konuda da Cumhuriyet 1930 ila 40 yılları arasında Türk tarihinin görmediği kadar büyük bir ilgiyle yüklü miktarda para harcayarak yüzlerce camiyi tamir etti ve yeni camiler yaptırdı. Her camiye tek tek kaç para harcandı, hangi tarihte tadilat yapıldı bunlarla alakalı kaynakları belirttim zaten. Üşenmezseniz onları da bir okursunuz. Bugün eğer camiye gidebiliyorsanız, eğer namaz kılabiliyorsanız bunu Atatürk'e borçlusunuz diyeceğim. Ama diyemiyorum. Çünkü Atatürk olmasaydı da İngiltere galip gelseydi de yine camiye giderdiniz, yine namaz kılardınız hatta çok çok kılardınız. Günde 5 bin tane zikir çekerdiniz. Çünkü İngiltere genellikle sömürdüğü ülkeleri din ile boğar. İngiltere'nin istediği şey Osmanlı'nın ateist olması veya dinden çıkması değildir. Osmanlı'ya şeriat gelmesidir. Osmanlı'nın dinden başını kaldıramamasıdır. Çünkü bu şekilde ülkeleri yönetmek daha kolaydır. Ve Ortadoğu ülkeleri zaten buna örnektir. yine örnek istiyorsanız milli mücadele zamanına bakalım. Teyali İslam cemiyeti gibi cemiyetler kurduran İngiltere'ye bakalım. İngiltere bizim ülkemizde şeriatçı bazı cemaatleri ve bazı örgütleri destekleyerek yeni bir oluşum yarattı ve bu oluşumla kuvvacıları öldürmek helaldir şeklinde fetvalar verdirtti. İngiltere bizim şehhir İslamımıza kadar birçok din adamını eline geçirdi ve kullandı. Yani halk milli mücadeledde Kuvvacı olmasın, isyan çıkartmasın, işgali kabullensin diye din ile uyutulmaya çalışıldı. Eğer Atatürk olmasaydı bugün camiden bol bir şey bulamayacaktık emin olun. Hatta camilerden çıkamayacaktık, başımızı namazdan kaldırmayacaktık. Hayatımız boyunca bir kere bile okumadığımız bir kitaba, Türkçesini bile bilmediğimiz bir kitaba ezbere iman edecektik ve her yerde camiler yapılacaktı. 60 bin kişilik camiler, gösterişli kocaman binalar, şovlar, Camiyle kitapla oy toplamaya çalışan politikacılar, din ve siyasetin birleştirilmesi, hatta bununla kalmayıp bazı cemaatlerin neredeyse devletin başına geçmesi, bazı cemaatlerin, bazı tarikatların yönetim biçimlerine kadar birçok şeyi değiştirmesi ve belki darbe yapmaya kalkışması, başarılı olamadığında da onu finanse eden yabancı ülkelere kaçması, böyle şeyler yaşayacaktık eğer Atatürk olmasaydı. Bir dakika ya. Atatürk 1938'de öldü yani artık Atatürk yok. Ya ben de bunlar nereden tanıdık geliyor diyor. Meğer bu yüzdenmiş. Bir düşünün bakalım. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmediği zaman, kız çocukları okuldan alındığında, 10 yaşına geldiğinde evlendirildiği zaman, kendi ülkenizde şehirden şehre giderken bile İngiliz vizesiyle onay almanız gerektiği zaman ve İstanbul, İzmir gibi yerler başka ülkelerin toprağı olduğu zaman Bakalım o zaman da bu kadar özgür bir şekilde konuşabilecek miydiniz? Ha bir de Atatürk camileri sattı falan diyorlar. Onlara da şöyle bir cevap vermeye çalışayım, şöyle bir öneri de bulunayım. Atatürk'ü falan boş verin, hatta Osmanlı'yı da boş verin, Demokrat Parti zamanını da boş verin, hepsini geçin, son dönemlere bakın. Son dönemlerde hangi camiler satıldı? Bunları bir araştırın bakalım. Bazı camiler var, yerine alışveriş merkezi yapılsın diye yıkıldılar. Bazı Kur'an kursu binaları var, yıkıldılar, yerlerine kilise yapıldı. Ve bunlar Atatürk veya CHP döneminde olmadı. Acaba hangi dönemde oldu? Bir bakın diyorum. Hani çok objektifsiniz ya, her yönüyle araştırıyorsunuz. Bir araştırın bakalım. Ortada bu kadar çarpıtma varken, bu kadar iki yüzlü bir tarih anlatımı yapılıyorken, sabahtan beri yarım saat boyunca o kadar şeyden bahsetmişken, hala daha gelip de, olur mu evladım CHP camileri ahır yaptı, nasıl inanmıyor falan diyenler varsa eğer, Onlara da inandıkları Allah'larından akıl fikir dilemekten başka bir şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.